Mekke'yi mükerremeye giriş, gayrimüslimler için ne zaman ve niçin yasaklanmıştır? Evet, Mekke'ye e, Müslüman olmayan insanların girişi, şu anda Suud hükümetinin e, uygulaması ile e, belli bir sınırı vardır. O sınırdan itibaren Mekke'ye ve Medine'ye girişleri e, yasaklanmıştır. E, giremezler. Öyle zannediyorum ki, ee, bu hususta e, kesin olarak net bir şekilde e, dini bir nas e, yani ayet ya da hadis mevcut değildir. Uygulama e, siyasi bir karar, devlet hukukuyla alakalı bir karardır. Yani güvenlik bakımından uygulanacak bir e, uygulanan bir husustur. E, bununla ilgili ayet-i kerimeler e, Peygamberimiz zamanında e, Mekke'nin fethinden sonra gelen ayetlerde müşriklerin oradan çıkarılması emredilmiştir elbette. Fakat o hükümler o dönemdeki hükümler o zamandaki Mekke'yi işgal eden ya da Mekke'deki Müslümanları yurtlarından çıkaran onları hicret etmeye zorlayan o belli sayıdaki insanlara mahsus bir uygulamaydı. Dolayısıyla daha sonraki dönemlerde Böyle bir Mekke'de Müslümanlara zarar verecek insanlar olmadığından dolayı güvenlik açısından sadece bunun yasaklanması yoluna gidilmektedir ki o da tabii ki üzerinde konuşulabilecek, tartışılabilecek bir husustur.